وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بات بسم الله الرحمن الرحيم. الف لا ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكافرين.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 ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. مخترم منار. Bu haftaki dersimizde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 29. sırasında yer almış Ankebut Suresinin okumuş olduğum şu ayet-i kerimeleri üzerinde inşallah hasbuhal etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anladıklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi, inandığımızı pratiğe dökmeyi ve sonunda Cenab-ı Hakk'ın rızasını cennetini kazanmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Okuduğumuz ayetler Ankebut suresinin başındaki ayetlerdir. Ankebut suresi hicretten önce en son gelen surelerden biridir. Yani Mekke döneminin en son gelen suresi Ankebut suresidir. Öyleyse bu sureyi anlayabilmek için o dönemi tanımak bilmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir sureyi tanıyabilmek için Kur'an-ı Kerim'den bir ayet grubunu tanıyabilmek için o surenin zaman ve mekan boyutlarını bilmek zorundayız. Sure ne zaman gelmiştir? hangi hadise üzerine gelmiştir? Allah'ın Resulü bu sureyi nasıl anlamıştır? Sahabi bu sureyi nasıl anlamıştır? İşte zaman boyutunu bilmek zorundayız. Bir de mekan boyutunu bilmek zorundayız. Bu sure Kur'an'da nereye yerleştirilmiştir? Nereye konmuştur? Bunu da bilmek zorundayız. Bunlar bilinmeden bir surenin anlaşılması gerçekten zordur. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki وَأْتُ الْبُيُوتَ min اَبْوَابِهَا Evlere kapılarından girin diyor Allah. E, bunun ne demek olduğunu bilmek için ayetin zaman ve mekan boyutlarını bilmek zorundayız. Acaba bu ayeti kerime neyi anlatıyordu? Evlere kapılarından girin. Yoksa o günün insanı evlere bacalarından mı giriyordu? Nasıl anlayacağız bunu? O gün insanlar evlerine evlerin arkalarından bir delik delmek suretiyle giriyorlarmış. O dönemi, o dönemin şartlarını bildiğimiz zaman işte bu ayeti kerim, kerimenin kelimenin manası son derece açık bir biçimde anlaşılacaktır. Yine Allah'ın Resulü itikafa girdiğini zaman diyor. Peki nerede ve nasıl girilir itikafa? O dönemi bilmek zorundayız. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den bir surenin manasını anlayabilmemiz için o surenin zaman ve mekan boyutlarını bilmek zorundayız. İşte bu Sure-i Ankebut Suresi Mekke'nin son günlerinde Müslümanlara gelmiş bir Sure-i Allah bu surede özetle Müslümanlara şunları anlatmaktadır. Ey kullarım! Yeni bir yere, yeni bir konuma gidiyorsunuz. Müslüman görünmeniz gereken bir yere gidiyorsunuz. Müslümanlığınızı gizlemek zorunda kaldığınız bir mekandan, bir makamdan, aksini yapma imkanını elde edebileceğiniz bir mekana, Medine'ye gidiyorsunuz. Zira Mekke'de bu söz konusu değildi. Yani Mekke'de Müslümanlar Müslümanlıklarını gizlemek zorundaydılar. Bir adamın Müslümanlığının açığa çıkması demek, o kişinin işkence adaylığını koyması demekti. Belalar ve musibetler o kişinin üzerine yağmaya başlayacaktı. İşte bu surede Cenab-ı Hak, Medine'ye gitmeye hazırlanan Müslümanlara bunu anlatıyordu. Dün Müslümanlığınızı gizlemek zorunda kalmıştınız Mekke'de, bugün yeni bir konuma gidiyorsunuz. Açık açık Müslümanlığınızı icra edebileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir mekana, bir konuma gidiyorsunuz. Artık bu yeni toplumda Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünecek, görünmek isteyecek münafıklar olacaktı. Çünkü Mekke'de münafık yoktu. Arkadaşlar Mekke surelere baktığımız zaman münafıktan söz etmez Allah. Çünkü Mekke'de münafık yoktu. Niye olsun da münafık yani bir adam Müslüman olmadığı halde niye Müslüman gözükmek zorunda kalsın ki Mekke'de? Çünkü Mekke'de Müslümanların gücü kuvveti yoktu. Aksine Müslüman olmayan bir adamın Mekke'de Müslüman gözükmeye çalışması zararına olacaktı. Çünkü o da işkenceye, işkenceye adaylığını koymuş olacaktı. Onun da malı yağma edilecek, onun da evi talan edilecekti. Binaenaleyh Mekke'de münafık yoktu. İşte bu Sure-i Cellede Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri, bu yeni toplumda gideceğiniz Medine'de yeni toplumda, Artık Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünecek, görünmek isteyecek münafıklar olacaktır. Aman ha bunlara dikkat edin diyecektir. Rabbimiz bu Sure-i Cellesi'nde münafıklara Müslümanların dikkat etmesini tavsiye edecek. Sonra Mekke'de sadece inancınız vardı, uygulama yoktu. Onun içindir ki tek yol vardı. Zira iman tektir amel yoktu Mekke'de. Yani inancı açığa çıkaracak ameller yoktu o gün. Ama Medine'de uygulamayla beraber amelle beraber yeni yollar çıkacaktı. İmanın sonucu olan salih ameller gündeme gelince birden fazla uygulama çıkacaktı ve bu konuda Resulullah'a tebeiyet söz konusu olacaktı. İşte bu Sure-i Celle'de yine Müslümanlara Cenabı ı Hak Celle Vala Hazretleri bu hususu anlatıyor. Mekke'de amel yoktu sadece inancınız vardı inancınızı pratiğe dökememiştiniz onun için tek yol vardı ayrı ayrı uygulamalar yoktu fakat Medine'de inanç amel haline gelince ayrı ayrı uygulamalar ayrı ayrı yollar çıkacak ve bu konuda siz peygambere tedaiyet etmek zorundasınız İşte bu sure-i yine Rabbimiz Müslümanlara bunu anlatacaktır yine Mekke'de Müslümanların mal dertleri yoktu. Müslümanların malla münasebetleri yoktu Mekke'de. Bunu sıfırlamışlar, sıfıra indirmişlerdi. Çünkü hürriyetlerinin olmadığı bir bölgede Müslümanların malla mülkle meşgul olmaları imkansızdı. Darul Harb'de Müslümanların malla münasebetleri olamazdı. İşte Medine toplumunda ister istemez Müslümanlara mal gelecekti. Müslümanların malla münasebetleri olacaktı. İşte bu Sure-i de Medine'ye gitmeye hazırlanan Müslümanlara Cenab-ı Hak şöyle diyecek Aman ha malla münasebetlerinizi iyi ayarlayın. Medine'de size mal gelecek. Savaş yapacaksınız, devleti kuracaksınız, ganimet elde edeceksiniz. Ticaretle iştigal edip mal kazanacaksınız. Aman ha malla münasebetlerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Sakın ha ölçüye tartıya riayet edin diye bu sureden sonra Müslümanların malla münasebetlerini anlatan Mutaffifin suresi gelecekti. Ve Rabbimiz Mutaffifin suresinde Müslümanlara bu konuda ikazda bulunacaktı. Sonra surenin sonlarına doğru Cenab-ı Hak şöyle buyuracak. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا كَمَثَلِ Zaten surenin İsmi de bu ayet kermeden gelmektedir. Ankebut suresi İttakhazat beyten ve in evhenel buyuti lebeytul ankebut lev kanu ya'lemun. Karar merci olarak Allah'tan başkalarına müracaat edenlerin durumu örümceğin durumuna benzer. Meselullezine tehazu min dunillahi evliya kemesalin ankebut. Allah'tan başka veli bulup Allah'tan başkalarını karar merciinde kabul edip onların velayeti altına giren kişiler örümceğin durumuna benzer. Ittafadat beyten ve in ankabut. Örümceğin bir evi vardır. Evlenmiştir ama onun evi evlerin en zayıfıdır. Burada bir benzetme var. Allah ankabut Allah'ın velayeti koruması, örümceğin koruması, Allah'ın dini, örümceğin anlayışı, Allah'ın koruması altına girenler, örümceğin koruması altını tercih edenler, başkalarının ağına girenler, Allah'tan başkalarının koruması altına girenler de korunuyorlar demektir. Ama Allah'ın koruması altına girenle Allah'tan başkalarının koru altına giren kişinin işte bu ayeti kelmede mukayesesi yapılıyor. Bir insan düşünün ki Allah'ın velayeti altına girmiş, Allah'ın koruması altına girmiş, Allah'ın dinini tercih etmiş, Allah'ın velayeti altına girmiş. Bir insan da düşünün ki örümcek gibi başkalarının velayeti altına, başkalarının koruması altına girmiş. Mesela bir zenginin, bir amirin, parasının, makamının, malının, mülkünün, devletinin, milletinin, işte ABD'nin, SSCB'nin ağına girenler. İşte bu iki ağ altına girenler, bu iki velayet altına girenler bu ayet kelimede mukayese ediliyor. Örümcekten daha fazla aile bağı kopuk başka bir hayvan ailesi yoktur. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir zaman bir erkekle bir dişi birleşir ve başka bir daha münasebetleri olmazmış. Bir daha bu erkek, kelebek örümcekle dişi örümcek bir daha buluşmazlar, görüşmezlermiş. E şimdi de öyle. Okula gidiyor, pansiyona sığınıyor, basına soruyor, doktora soruyor, Allah'ın sığınması altına girmiyor, Allah'ın velayeti altına girmiyor da, başkalarının sığınması altına, başkalarının velayeti altına giriyor. İşte böyle, kısa hatlarıyla özetini yapmaya çalıştığımız Sure-i Celle'nin inşallah ayeti kerimelerini Tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayet kelime şöyle: Elif lam mim. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, tefsir literatüründe hurufu mukadda denen bir kısım harfler vardır. Kesik kesik okunan harfler vardır. İşte bu elif lam mim hurufu mukadda'dır. Bunların ne olduklarına dair, ne manaya geldiklerine dair Allah'ın Resulünden naklen anlatılan bir bilgiye rastlayamıyoruz. Kulların anlaması, bilmesi gereken değil, iman etmeleri gereken peygamberle Allah arasında bir şifredir bunlar. E peki, anlaşılmayacak da niye gelmiş Kur'an'da? Halbuki Kur'an mübindir, açıktır, apaçıktır, ayan beyan anlaşılır, açık özelliğine sahiptir. Demeye de gerek yok. Çünkü biz bazı şeylerin künhünü bilemeyiz. Ancak rolünü biliriz. Bazı şeylerin de künhünü biliriz. Rolünü de biliriz. Mesela arabada akü diye bir şey vardır. Biz bu akünün rolünü biliriz. İşte elektrik donanımını sağlayan bir alettir. Arabayı çalıştıran bir alettir. Bu kadarını biliriz. Yani akünün rolünü biliriz. Ne işe yaradığını biliriz. Fakat bu nasıl çalışır, nasıl olur, elektriği nasıl üretir, su nasıl elektrik haline gelir, arabayı nasıl çalıştırır, bunu herkesin bilmesi gerekmez. Herkes bilmek zorunda değildir bunu. Ama şu kadarını biliriz ki, akü, elektrik üreten ve arabayı çalıştıran bir mekanizmadır. İşte aynen bunun gibi, elif, la, mim, bu huruf mukaddadır. Herkes bilmek zorunda değildir. Allah'la peygamber arasında bir şifredir bu mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de manasını anlayamadığımız daha pek çok ayet var yani rolünü bildiğimiz fakat künhünü anlayamadığımız pek çok ayet var bunlardan birisi mesela lahum cennatun tecri min tahtihel enhar der Allah iman eden ve imanlarını pratiğe döken amel haline getiren kullarımız için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladık diyor e peki nedir bu ırmaklar Kızıl ırmak mıdır, yeşil ırmak mıdır? Bunu bilmek zorunda değiliz. Ama bir ırmak verecektir Allah. Tamam, bu kadarını biliriz yeter. Ama Resulullah belki biraz daha iyi biliyordu. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 29 yerde bu huruf-u mukadda vardır. Genellikle bu harflerin geldiği yerlerin bundan sonraki devamında Allah Kur'an-ı Kerim'e dikkat çeker. Mesela Yasin vel Kur'anil Hakim Elif Lam Mim Zalikel Kitab gibi bu huruf-u mukadda'dan sonra genellikle gelen ayetler Kur'an'a dikkat çeken ayetlerdir. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Ey kullarım işte elif, Lam, mim, Ya, sin, ayn, sin, Kaf. Siz bu harfleri biliyorsunuz. Siz bu harfleri kullanıyorsunuz, yazıyorsunuz, okuyorsunuz. Elinizde bu harfler olduğu halde, haydın Kur'an'ın bir benzerini, bir suresini meydana getirin bakalım. Sanki bu ifadelerle Cenab-ı Hak bütün insanlığa meydan yapıyor. Siz bu harfleri biliyorsunuz, kullanıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz ama... Bu harfleri bildiğiniz halde, bu harfleri tanıdığınız halde, işte Kur'an da bu harflerden meydana gelmiştir. Fakat siz Kur'an'ın bir mislini meydana getiremezsiniz, bir sure meydana getiremezsiniz deme adına işte Cenab-ı Hak bütün insanlığa meydan okuyor. Kur'an nazımdır ve manadır. Yani insanlar ne nazmına muadil bir nazım meydana getirebilirler ne de manasına benzer bir mana meydana getirebilirler tarih içinde bunu denemeye cüret eden bir kısım insanlar çıkmıştır mesela işte bilirsiniz el filu mel filu ve ma fil işte Hortumu tavirun gibi Kur'an-ı Kerim'in nazmına muadil nazım meydana getirmeye cüret eden cinnet sahibi insanlar çıkmış Fek fakat tarih içinde bunlar gebermiş gitmişler gülüş durma düşmüşlerdir Bugün Kur'an'ın nazmına benzer nazım uydurmaya çalışan yoktur ama Kur'an'ın manasına, muhtevasına uygun mana uydurmaya, muhteva ortaya koymaya çalışan pek çok insan vardır. Mesela, Ya Rabbi sen kadın şöyle giysin diyorsan da biz de böyle giysin deriz. Yani Kur'an'ın muhtevasına uygun kanun vaz etmeye çalışan insanlar çıkmıştır bu devirde de geçmiş tarihte de. Yani sen çocuğa şöyle şöyle bir eğitim verin diyorsun da biz de şöyle bir eğitim veririz diyenler çıkmıştır. Yani sen miras hukukunu şöyle olsun diyorsan da biz de böyle olsun diyoruz diyen kişiler çıkmıştır. İşte elifle mim bu Kur'an Allah'tandır. Siz bu kelimeleri, bu harfleri tanıyorsunuz, biliyorsunuz ama Kur'an'ın bir mislini benzerini meydana getirmeye imkan ve iktidarınız yoktur. Ondan sonra bakın, ikinci ayet-i kerime şöyle اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ la يُفْتَنُونَ İnsanlar inandık diyecekler, sonra da denenmeyecekler, öyle mi zannediyorlar? Hesaplarını, kitaplarını buna göre mi yapıyorlar? İnandık deden sonra denenmeyecekler ve ellerini, kollarını sallaya sallaya cennete gidecekler, öyle mi? Böyle mi düşünüyorlar? Hesaplarını böyle mi yapıyorlar? Bakın, ayet-i kerime çok açık. İnandık deyivermekle kişi cennete gidemez. Ben Müslümanım deyivermekle kişi cennete gidemez. Müslümanım diyen bir adam, inandım diyen bir adam, denenecektir. İptilaya maruz bırakılacaktır. imtihana maruz bırakılacaktır. Denendikten sonra, imtihanı kazandıktan sonra ancak cennete gitme imkan ve iktidarını elde edecektir. Bakın, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde, başka bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Feza rabbike le nes'alennahum ecme'in amma kanu Rabbine yemin olsun ki topunuzu imtihana tabi tutacağız. Topunuzu hesaba çekeceğiz. Neden? Amma kanu yaamelun. Yaptıklarınızdan, ettiklerinizden, amellerinizden sizi hesaba çekeceğiz. Bakınız bu ayet-i kerime çok açık. Rabbimiz amma kanu yaamelun diyor. Yaptıklarınızdan, işlediklerinizden, amellerinizden topunuzu hesaba çekeceğiz. Şöyle deseydi amma kanu yakudun deseydi, deyip demediğinizden, yani inandık deyip demediğinizden, la ilahe illallah'ı söyleyip söylemediğinizden sizi imtihana çekeceğiz deseydi işimiz kolaydı. E diyecek ki, diyecektik ki biz la ilahe illallah dedik. Biz Müslüman olduğumuzu iddia ettik. Öyleyse hesabımız kitabımız kolay olur diyecektik. Halbuki ayet-i kerimesinde Allah amma kanu yakulun demiyor kelime-i tevhidi söyleyip söylemediğinizden sizi hesaba çekeceğiz demiyor da la ilahe illallah deyip demediğinizden müslümanız deyip demediğinizden sizi hesaba çekeceğiz demiyor da Rabbimiz amma kanu ya'melun söylediğiniz o söze uygun bir hayat yaşadınız mı yaşamadınız mı? Yani amel işlediniz mi işlemediniz mi? o sözü söyledikten sonra o sözü pratikte gösterdiniz mi göstermediniz mi Allah sizi o konuda imtihana çekecektir. Öyleyse mümin kalpte imanı kökleşen kişidir. Kalp imanın yeridir. Eğer bir kalpte iman var mı yok mu bunu anlamak istiyorsanız o kişinin dışa yansıyan amellerine bakacağız. Davranışlarına bakacağız. Yoksa adam diyor ki kalbe bak sen kalbe sanki kalbi prosabınıyla yıkanmış mübareğin ya da kendisi de biz de onun kalbini görmemekteyiz kimse kimsenin kalbini göremez kimse kendi kalbinde de göremez bakın cenaze namazını kıldıracak adam bu adam müslüman mı değil mi bu adamın cenaze namazını kıldırmak caiz mi değil mi diye hemen eline bir bıçak alıp ortada yatan cenazenin karnını yarıp kalbine bakmaz herhalde değil mi Çevresindekilere sorar. Bu adam namaz kılar mıydı? Bu adam oruç tutar mıydı? Bu adam İslam'ı yaşar mıydı diye çevresindekilere sorar. Eğer müsbet cevap almışsa cenaze namazını kıldırır, müsbet cevap almamışsa cenaze namazını kıldırmaz. Öyleyse kalbe bak, kalbe sözü son derece saçma bir sözdür. Eğer bir kalpte iman varsa o iman dışa yansıyacaktır. Bakın, bizim vücutumuzdaki kan, Kalbimiz tarafından bütün organlarımıza pompalanır. Eğer benim elime kalbim tarafından kan pompalanmasa, elime kan gelmese, koluma kan gelmese, artık o kolun mürtettdir. Kalple ilgisi itibatı kesilmiştir. Kan gıran olmuştur, hasta olmuştur ve ben o kolu kesip atmak zorundayım. İman da böyledir eğer bir kalpte iman varsa bu iman kalp tarafından bütün organlara taşınmalıdır mesela bir adam gözüyle harama bakacağı zaman hemen kalpten iman göze kadar taşınmalı ve onun gözünü engellemelidir harama bakmaktan engellemelidir eğer bir müslüman içki kadehine eli uzandığı esnada eğer kalpten gelen iman onun eline kadar uzanıp onun elini içkiden engelleyemiyorsa esasen o kişinin kalbinde iman yok demektir bütün uzuvlarımıza kalp tarafından iman taşınmalı, iman amel halinde dışımıza taşmalı, imanın tezahürleri dışarıda görünmeli ki o kalpte iman vardır diyelim. Mesela bir adamın kalbine 2-3 kilogram tertemiz kan koysak ve bu kan kalp tarafından bütün organlara taşınmasa yani hareket etmese, devaran etmese birkaç gün sonra o kalbin içindeki tertemiz kan kokmaya mahkum olacaktır. İman da böyledir. Eğer bir adamın kalbinde iman varsa ve bu iman kalp tarafından bütün organlara taşınmıyorsa yani bu iman o kişiyi namaza götüremiyorsa yani bu iman o kişiyi tesettüre götüremiyorsa İslam'ı yaşamaya götürmüyorsa esasen o kişinin kalbinde iman yok demektir. Bakın Rabbimiz buyurur ki اَمْ حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا İnandık diyecekler, sonra da denenmeden cennete girecekler, öyle mi? İnsanlar hesaplarını, kitaplarını öyle mi yapıyorlar, öyle mi zannediyorlar? Allah korusun, bizim vaziyetimizi anlatan bir ayet. Bugün bizler inandık deyip denenmeyi reddeden bir hayatın içindeyiz, Allah korusun. Bakın arkadaşlar, neye inandıysanız o konuda mutlaka bir denenme gelecektir. Neye inandıysanız, hangi şeye iman ettiyseniz bilesiniz ki o konuda mutlaka bir denenme gelecektir. Allah önünüze bir imkan çıkaracak ve o konuda sizi deneyecektir. Mesela namaza mı inanıyorsunuz? Ben mutlaka namazı kılmak zorundayım diye içinizde bir iman varsa, bilesiniz ki Allah bu konuda size imkan verecek, sizin önünüze namaz kılabileceğiniz imkanı, fırsatı çıkaracak ve sizi deneyecektir. Haydi bakalım diyecektir. Mesela Kur'an'ı tanımak zorunda olduğunuza mı inandınız? Ben mutlaka Allah'ın kitabını tanımak zorundayım. Kur'an'ı, kitabı tanımadan kitapsız Müslümanlık olmaz mı diyorsunuz? Böyle bir imanınız varsa Allah size bu imkanı verecek. Kur'an-ı Kerim'i tanıyacağınız bir zamanı, bir fırsatı, bir imkanı önünüze çıkaracak ve sizi mutlaka deneyecektir. İnancınızı gerçekten yapıp yapmayacağınızı, gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinizi, sadık mı yoksa kazip mi olduğunuzu Allah deneyecektir, ortaya çıkaracaktır. Mesela peygamberi tanımak zorunda olduğunuza mı inandınız? Peygambersiz Müslümanlığı yaşayamam. İnanalek ben Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini mutlaka tanımak zorundayım. Bu konuda ciddi bir çalışmanın içine girmek zorundayım mı dediniz? Böyle bir şey inandıysanız Allah sizin önünüze fırsat verecek ve sizi deneyecektir. Bu imkanı yaratacak ve haydi bakalım diyecektir. Mesela çocuklarınıza Kur'an'ı anlatmak zorunda olduğunuza mı inandınız? Allah bu imkanı verecek ve sizi deneyecektir. Eğer malım olsaydı onunla münasebetimi Allah'ın istediği biçimde ayarlardım mı diyorsunuz? Eğer bolca zengin olsaydı malım olsaydı ben o malı Allah yolunda infak ederdim mi diyorsunuz? Böyle bir şey inandığınızı mı iddia ediyorsunuz? Allah mutlaka önünüze bir imkan çıkaracak. O imkanı verecek ve sizi deneyecektir. Yoksa inandığınız konuda Allah size fırsat vermezse inandığınızda, inancınızda sadık mısınız, değil misiniz? İmkanı kazandınız mı, kaybettiniz mi? Bunun bilinmesine imkan yoktur. Bir şeye inandıysanız Allah mutlaka o şeyi yapmanıza imkan hazırlayacak. Yapıp yapmadığınız konusunda sizi deneyecektir. Mesela iyi bir çevrede bulunsaydım mutlaka şöyle şöyle giyinirdim mi diyorsunuz, tepeden tırnağı örtünürdüm mü diyorsunuz, İyi bir çevrede bulunsaydım, insanlar beni yadırgamasaydı, mutlaka sarık sarardım mı diyorsunuz mutlaka Allah o çevreyi size verecek, haydi bakalım diyecektir yapıp yapmayacağınız konusunda sizi deneyecektir mesela otobüste İstanbul'a gidiyorsunuz ikindi namazınız geçmek üzere eğer siz mutlaka namaz kılmak zorunda olduğunuza inanıyorsanız, mutlaka namazı kılmak zorundayım diye içinizde bir iman varsa Allah size o imkanı verecektir. Otobüsü durduracaktır, tekerini patlatıp yine durduracaktır ve sizi deneyecektir. Haydi bakalım, kılıp kılmayacağınızı deneyecektir. Eğer bir kadın örtünmeye inanıyorsa, bu imanında samimi ise Mevla mutlaka ona bu konuda bir imkan sağlayacaktır. Ve haydi diyecektir, imkan verecek, deneyecektir onu. Eğer o konuda imtihanı başaramadıysa, işte o zaman Allah onun canına okuyacaktır. Eğer denenmiyorsak, bugün bir kısım konularda Allah bize imkan yaratmıyorsa, yeni yeni fırsatlar yaratmıyorsa, inandığımız bir konuda Allah bizi denemeye tabi tutmamışsa, yani imkan yaratmamışsa, o zaman imanlarınızı bir yoklayın. İmanlarımızı bir yoklayalım. Demek ki ciddi inanmamışız. Mesela İstanbul'a giderken ikindi namazım mutlaka geçmesin, mutlaka namazı kılmak zorundayım diye inanıyorsanız Allah mutlaka otobüsü durduracaktır. Ama otobüsü durdurmadıysa, öyleyse imanlarınızı bir yoklayın. İyi bir çevrede olsaydın, mutlaka çevreme hadis anlatırdım çevrem anlayış gösterseydi, eğer müşteri bulsaydım, cemaat bulsaydım mutlaka onları İslam'ı anlatırdım mı diyorsunuz? Eğer Allah size böyle bir çevre vermediyse, o zaman imanlarınızı bir yoklayın. Demek ki ciddi inanmamışsınız, sağlam inanmamışsınız ki, Allah bu konuda size denenme imkanı vermemiştir, size imtihan fırsatı vermemiştir. Bir de eğer hayatınız hep aynı noktada devam ediyorsa, aynı iman seviyesinde duruyorsanız yıllardır, yıllardır aynı Müslümanlık seviyesinde duruyorsanız yeni imtihanlar gelmeyecektir. Yeni fırsatlar gelmeyecektir. Mesela bir adam, Kur'an'ı okumasını öğrenmiş, çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmiş ama, 40 senedir içindekileri tanımaya yanaşmıyorsa, 40 senedir acaba içinde Allah ne anlatıyor, öğrendim okumasını ama bir de manasını tanıyayım diye 40 senedir içindekileri tanımaya geçmiyorsa e, ne imtihanı bekliyor bu adam? Önceden Allah bizi bazı konularda denemiş de eğer imtihanı kaybetmişsek bir daha imtihan gelmeyecek demektir. Demek ki neye inandıysak o konuda mutlaka bir imtihan gelecektir. Eğer Bakara'dakilere inandıysak o konuda imtihan gelecektir. Eğer Ali İmran'dakilere de inandıysak o konuda da imtihan gelecektir. Eğer Yasin'dekilere inandıysak o konuda da imtihan gelecektir. Ama inancımız, hayatımız, ilerlememiz bir konuda bitmişse, tükenmişse, duraran bir hayatın içine girmişsek artık o konuda bize imtihan gelmeyecek demektir. Evet, neye inandıysanız o konuda Allah mutlaka size imtihan gönderecek, fırsat verecek, imkan verecek ve ciddi inanıp inanmadığınızdan sizi hesaba çekecektir. Bakın bundan sonraki ayet-i kerime şöyle وَلَقَدْ فَتَنَّ اللَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا <الْكَذِب۪ينَ> Baksanıza biz nicelerini denemedik mi? Sizden öncekileri denedik. Kim sadakatla bağlı, kim sahte? Kim sözünde sadık, kim de yalancı? Bu konuda sizden öncekileri biz denedik. Peki neyle imtihar neyle imtihan ediyor Allah? neyle deniyor bizi? mesela Allah bir beden veriyor bir vücut veriyor bu beden senin mi benim mi? bu konuda deniyor eğer biz vücutumuzun bize ait olduğunu iddia ediyorsak bu imtihanı kaybettik gözüm benimdir onu istediğim yerde kullanırım aklım benimdir onu istediğim yerde kullanırım cebimdeki param benimdir onu istediğim yerde kazanır istediğim yerde harcarım Kulağım benimdir, onunla istediğim şeyleri dinler, istediğim şeyleri dinlemem. Midem benimdir, ona istediğim şeyi doldurur, istediğim şeyi doldurmam. Diyorsak eğer, işte Allah bize bir beden verir, senin mi benim mi diye Allah deney verir. Bazen belalar gönderir ve dener Allah. Belalar anındaki vaziyetimizle, nimetler anındaki vaziyetimizi Allah imtihan vesilesi kılarak deney verir bizim mal mülk gönderir Allah, o mal mülk senin mi, benim mi diye Allah deneyi verir. Evlat verir Allah, o evlat senin mi, benim mi diye deneyi verir. Baba verir, ana verir, dükkan verir, tezgah verir, doktora imkanı verir, diploma imkanı verir, tahsil imkanı verir, Allah sizi deneyi verir. Ya Rabbi, sen bana rızık olarak evlat vermişsin ama ben onu sınırlandırıyorum mu diyecektir aileler? Yoksa Ya Rabbi, senin bana rızık olarak verdiğin evladı sınırlandırmıyorum mu diyecek senin takdir ettiğin kadar olsun mu diyecek yoksa onu sınırlandıracak mı Allah o konuda deneyi verir Allah vererek imtihan eder bazen de alarak imtihan eder kim sadıktır kim yalancıdır bunu ortaya çıkarmak için Cenab-ı Hak bazen alarak imtihan eder bazen de vererek imtihan eder Bakın ayet-i diyor ki فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Kim sadık, kim yalancı onu ortaya çıkarmak için. Arkadaşlar sadakat, sadaka sadece para vermek değildir. Sadaka deyince biz hep bunu anlarız. Malımızın bir kısmını başkalarına infak etmeyi anlarız sadaka deyince. Halbuki bir ara sahabe de aynı yanlışlığa düştü. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri yanında bir grup ashab-ı suffa ashabıyla peygamberimizin huzuruna geldi. Dediler ki ya Resulallah, ''Zehebe ehlik tusuri bil ucur. Zenginler mükafatı aldı götürdü ya Resulallah. Biz zengin değiliz, biz fakiriz. Zenginler bütün mükafatı aldı götürdü. Çünkü onlar bizim kıldığımız namazı onlar da kılıyor. Bizim tuttuğumuz orucu onlar da tutuyor. Bizim yaptığımız haccı onlar da yapıyor. Fakat onlar bizden fazla olarak bir de mallarının zekatını veriyor. Ne yapalım ya Resulallah? Biz de mal peşinde mi koşalım? Biz de zekat verecek konuma kendimizi mi hazırlayalım? Biz de zekat verecek noktaya mı gelelim? Biz de dünya peşine mi takılalım? Ne yapalım? Zenginler aldı götürdü, bize bir akıl diye Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişler ve kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onların bu yanlışlığını tespit ettiği Aslımızın en büyük yanlışlığı işte çok para kazanayım ki zekat vereyim, zekat verecek konuma geleyim gibi aslımızın para peşine takılan en büyük yanlışlığı Allah Resulü onların bu yanlışlığını şöyle izah etti. Allah size sadaka imkanı, tasdik imkanı vermedi mi? Bakın sadaka tasdik demektir. Neyi tasdik? Allah'ın emirlerini tasdik. Mesela sadaka veren bir Müslüman malın, mülkün Allah'a ait oluşunu tasdik etmiştir de onun için sadaka vermektedir. Öyleyse sadaka tasdik demektir. Yani Allah'ın emirlerini tasdik demektir. Mesela marufu emretmeniz gerektiğini eğer tasdik ediyorsanız siz sadaka veriyorsunuz. Mesela Müslümanları günahtan men etmeye inanıyorsanız bunu tasdik etmişseniz ve bu doğru hatırına, Allah'ın bu emri hatırına, bu vazifeyi icra etmeye başlamışsanız, çevrenizde gördüğünüz günahkarları düzeltme yoluna girdiyseniz, bilesiniz ki siz Allah'ın emrini tasdik ettiniz, sadaka veriyorsunuz. Bir Müslümanın sırtındaki ağır bir yük indiri vermek sadakadır. Bir Müslümana yol gösteri vermek sadakadır. Konuşma, Allah adına konuşmayı tasdik de sadakadır. Eğer Rabbimiz Vahim sözcülüğü adına ağzınızı kullanın diyorsa, siz de bu işi yapıyorsanız Allah'ın o emrini tasdik ettiğiniz için siz yine sadaka veriyorsunuz demektir. Çocuk da sadakadır. Hatta Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurur ki dağ başına atılsa yine de siz onu engelleyemezsiniz. Ama siz onu istemezseniz sevabını da alamazsınız. Yani kendi niyetinizle çocuğunuzun olmasını istemiyorsanız, kazara çocuğunuz dünyaya gelmişse, sizin niyetinizde böyle bir çocuk yapma olmadığı için, o çocuğun hayrına, sevabına ulaşamazsınız. Çünkü ameller niyetlere göredir. Ya Rabbi, bana iki çocukluk rızık ver, ben fazlasını istemem, diyoruz bugün. Üçüncü bir çocuk daha olsaydı, o rızık da o eve gidecekti ama, başka yere gidiyor şimdi, mala ziyade olsun ama çocuğa ziyade olmasın. Hatta adam öyle diyor, eğer bugün peygamber hayatta olsaydı, iki çocuktan fazla yapmazdı. Sanki biz rızkı engellemeye çalışıyoruz, bizim eve gelmesi gereken rızkın bir başka yere gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hatice anamız, kadınların en teslimi, peygamber efendimizle evlendiği zaman 40 yaşındaydı, o yaştan sonra peygamberimize tam altı tane çocuk vermişti. Fakat bugünkü ilim, 35 yaşından sonra kadının doğum yapmasını yasaklamaktadır. Halbuki o da bir sadakadır. Eğer Allah o sıhhati vermişse, o imkanı vermişse, o sadakadan kendimizi uzak tutamayız. İşte Allah diyor ki, sizi deneyecektir Allah. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Kim sadıktır, kim de yalancıdır. Allah onu ortaya çıkaracaktır. Am, hesabı olanlar, seyirat anysbiquona saa ma kötülük yapanlar bizi geçeceklerini mi zannediyorlar? Onlar bizimkinin dışında yaşayacaklar öyle mi? Öyle mi zannediyorlar? Başkalarına zulmedenler, Allah'ın dinini yaşamayarak zulmedenler, Allah'ı dünyada atlattıklarını mı zannediyorlar? Burada atlattıklarını zannetseler bile dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Orada atlatılmayacak, aldatılmayacak bir Allah'la karşı karşıya gelecekler. Men kane yercuu liqa Allah fa inna ajala Allah laatin Kim çehdederse Allah'a kavuşmak isterse bilsin ki Mevla'nın programı düzenleme zamanı yakında gelecektir. Kim Allah'ın rızasını kazanmak isterse kim Allah'ın rızasını kazanma adına bir amel yapmaya inanmışsa, Allah mutlaka o ameli yapması için ona bir imkan verecektir. Onun önünde geniş bir saha açacaktır. Ona fırsat verecektir ve onu deneyecektir. Allah'ın programlaması çok yakında gelecektir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Şüphesiz ki o Allah, her şey işitendir, her şey bilendir. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُوا لِنَفْسِهِدْ kim cehd ederse, bu surede sık sık bu cehd kelimesi gelecek. Kim cihad ederse, savaşa giderse değil. Bunun manası şudur, cihadın manası şudur, imanı gündeme getirme adına ameli ortaya koymadır bunun manası. Neye inandınızsa, o inandığını şey amel haline getirme adına yapacağınız çalışmalarının tümü cihattır, cehddir, çalışmadır, gayrettir ve çırpınmadır. Ama sizin çalışmalarınıza, sizin oruçlarınıza, sizin namazlarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Kim cehd çırpınırsa o kendi lehinedir. Allaha اللّٰهَ لَغَن۪يّنْ anil الْعَالَم۪ينَ Allah tüm alemlerden müstanidir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler ve imanlarını mutlaka amele dönüştürmeye çalışanlar var ya, biz onların günahlarını örteceğiz ve iyiliklerle onları mükafatlandıracağız. Hani kefaret hadisi vardı Peygamberimizin, bir kişi bir günah işlediği zaman arkasından hemen bir iyiliği yetiştirsin ki o günahı sildirsin, o günahı örtdürsün diyor Peygamberimiz günah işlediğimiz zaman hemen akabinde pişman olup tevbe edeceğiz. Estağfurullah el-azim diyeceğiz. İstiğfar günahı siler. Sonra beş vakit namaz kendisi arasında işlenmiş günahlara keffarettir. Mesela sabah namazını kıldınız öğle namazıyla arasında ne kadar günah işlediyseniz küçük günah işlediyseniz öğle namazını kılmak üzere Allahu Ekber dediğiniz anda o ikisi arasında işlenmiş bütün günahlara bu iki namaz kefarettir. Hac, o ana kadar işlenmiş günahlara kefarettir. İki oruç arasında işlenmiş günahlara Ramazan kefarettir. İşte Allah diyor ki, iman edip salih ameller işleyenlerin biz günahlarını örteceğiz. Günahlarını, o amellerini günahlarına kefaret yapacağız. insane الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ husna, Bir de biz, babaya anaya itaati iyilik yapmayı vasiyet ettik bütün çocuklara Allah hitap ediyor evlat konumunda olan insanlara Allah diyor ki babalarınıza analarınıza itaat etmenizi onlara isyan etmemenizi ve onlara iyilikte bulunmanızı Allah size tavsiye etmiştir bakın babaya anaya itaati emreden Allah bu itaatin sınırlarını da şöyle tespit eder ayet kelmenin Kerime'nin devamında buyurur ki Allah, وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Babanıza, ananıza itaat edin, ebeveyninize itaat edin ama ebeveynleriniz, babalarınız, analarınız bilmedikleri bir konuda eğer bana şirk koşmaya sizi zorlarlarsa, yani sizi günaha teşvik ederlerse, Allah'ın istemediği bir ameli işlemeye sizi zorlarlarsa, فَلَا تُطِعْهُمَا o zaman o ikisine itaat etmeyin. Çünkü ileyye okum bana döneceksiniz. Hesabı bana vereceksiniz. Hesabı babanıza ananıza vermeyeceksiniz. Hesabı bana vereceksiniz. Fe'unad bi hukum bima kuntum ne yapıp ettiğinizi ben size haber vereceğim. Ben size anlatacağım. Bakın bu ayeti iken çok çok açık. Allah'a isyan olmayan konularda, Allah'a şirk olmayan konularda babalarımıza, analarımıza itaat etmek zorundayız. Babalarımıza, analarımıza iyi davranmak zorundayız. Ama babalarımız ve analarımız eğer Allah'a isyan olan konuda bizden bir şey istiyorsa, bize bir şey emrediyorsa tutuyor, huma diyor Rabbimiz o ikisini dinlemeyin. Mesela babam çarşıdan içki getirmemi benden istemişse bu Allah'a isyan olduğu için ben babamı dinlemeyeceğim, çarşıdan ona içki getirmeyeceğim. Hatta içkiyle beraber yiyeceğini kesin biliyorsam ekmek sipariş etse dahi ekmeği getirmeyeceğim ama babam anam içki içiyor diye babam anam iyi bir müslüman değildir diye başka konularda ben ona itaat etmemezlik yapmayacağım İtaat edeceğim Allah'a isyan olmayan konularda babamla anamla iyi geçinmek zorundayım çünkü Allah buyurur ki وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ama dünya konusunda onlarla iyi geçinin yani Allah'a isyan konusunda emrettiklerini dinlemeyeceğiz fakat Allah'a isyanın dışındaki bütün isteklerine itaat etmek zorundayız. Çünkü benim babama ve anama itaatim onların iyi bir Müslüman oluşlarından dolayı değil, benim anam ve babam makamında oluşlarından dolayıdır. Yani babam anam ciddi bir Müslüman değil. Babam anam namaz da kılmıyor. Ben onlara itaat etmek zorunda değilim diyemeyiz. Allah'a isyan konularında itaat etmeyeceğiz ama Allah'a isyanın ve şirkin dışındaki bütün konularda babalarımıza, analarımıza itaat etmek, onları dinlemek, onlara iyilikle muamele etmek zorundayız. Demek ki ilk bela babadan, anadan geliyor. Ya da eğer bizler ana-baba makamındaysak çocuklarımıza onların Rabbi olduğumuzu iddia etmeyelim. Benim istediğim gibi yapacaksın. Benim arzu ettiğim gibi yaşayacaksın. Benim istediğim gibi giyineceksin gibi kendimizi eğer ana baba makamındaysak kendimizi onların Rabbi yerinde görmeyelim. Onlardan kendi istediklerimizi Allah'ın ve Peygamber'in istediklerinin dışında istemeyelim. Eğer çocuklarımızdan bir şeyler istiyorsak bunu Allah'a itaate Peygamber'e tebeillete racı olarak anlatmak ve istemek zorundayız. Mesela eğer oğlumuzun akşam dışarı çıkmamasını istiyorsak oğlum akşam dışarı çıkma derken, onu peygamberin bir hadisine raci olarak anlatalım, onu Allah'a itaate raci olarak anlatalım. Diyelim ki, işte peygamberimiz çocuklarınızı dışarı salmayın, şeytan o saatlerde piyasada dolaşır diyor bir hadislerinde, biz de bunu çocuklarımızdan isterken kendi isteğimiz gibi istemeyelim, dışarı çıkmanı istemiyorum, bu saatte sokağa çıkmanı istemiyorum demeyelim de, kendimizi onların Rabbi konumunda görmeyelim de, Onlardan isteyeceğimizi peygambere itaate raci olarak isteyelim, Allah'a kulluğa raci olarak isteyelim. Diyelim ki, oğlum peygamberimiz böyle buyurur, peygamberimiz dışarı çıkmayı yasaklamıştır, bu saatte gel sen de dışarı çıkma diyelim. Mesela bakın bir baba aynen peygamber gibi namaz kılsa, yani dört dörtlük, kusursuz, eksiksiz bir namaz kılsa bir baba...